Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. Radio Tübürcü modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. severler. Harika bir salı sabahında birlikte isfahiroğlu işte stüdyomuzda hoş geldiniz efendim stüdyomuza. Çok teşekkür ediyorum ya ne güzel şarkılar çaldınız öyle hıznız mısınız nesiniz gibi bey? Biraz hıznızlık var tabi. Yani vallahi içimizde şey yaptınız. <gülüyor> Bunlar hep internetten öğrendiğimiz bir takım hıznızlıklar. Valla dün internetten öğrendiğimiz pek çok numara daha vardı. Madem internet dediniz. Ne öğrendik internetten? Dün bilmiyorum. Facebook'a girdiniz mi? Hayır. Aa dün Facebook biliyorsunuz. Neyle çalkalandı? Neyle çalkalanmışım? Neyle çalkalamışsın? Hiç mi girmediniz? Birinin Instagram'a yüklediği kedi resimlerini bir de Facebook'tan paylaşmış. Ya işte. Kahvaltı bu... fotoğraflarını bir de Facebook'tan paylaşmış. Yok kahvaltı fotoğrafları değil o var şey diye şeyi. İddia ediyorum milyon kişi bulabilir mi dediler. Yani gibi cecine bir şey dendi de herkesin profilinde aynı şeyler paylaşıldı. Ee, i̇nsanın bir şey baktığı zaman içi bulandı. Ben hemen şöyle bir saniye açayım eğer sana. Ha da. bu şey mi? Benim burada paylaştığım şeyler ha. falan fıstık. Valla İngilizcesi Türkçesi nasıl istiyorsan gecim ben sana hemen şöyle bir aktarımda bulunmak istiyorum. Ee, Türkçesini e mi? Evet. O zaman bir dakika ben hmm, ayarlama yapayım. Çünkü Facebook... önemli bir açıklama gibi geldi bana evet, bu. Evet evet. Hazır mısın? E evet hazırım hemen şöyle bir şey. İçim bulandı artık bunları görmekten. Facebook'un yeni kullanım koşullarına cevap <Gülüyor> Facebook'un yeni kullanım koşullarına cevaben tarafıma ait her türlü kişisel bilgi, görsel karikatür, resim, fotoğraf ve videonun telif haklarının Berner Konvansiyonu ve videonun telif haklarını, pardon şöyle tekrar edelim, Berner Konvansiyonu uyarınca bana ait olduğunu beyan ederim. Bunların ticari kullanımı için daima benim onayım gerekli olacaktır falan fıstık vesaire. Bu yazıyı kopyalayı Facebook duvarında paylaşan milyonlarca insansa bu coşkuyu doyasıya yaşadılar. Teşekkürler lütfen. Vay çok güzel bir Werner komisyonu dediğin iyi oldu ya. Ya vallahi bir Werner komisyonu bir Roma hukuku, Roma hukuku falan geçiyor. Yani o kadar ayrıntılı, detaylı. Efendim bazı görüşler var paylaşsa ne olur, paylaşmasa ne olur? Kimisi ee, daha tabii. Mesela mi? canım sıkıldı. Hemen oradan ben çok yazdım Böyle bugün çok sıkkın diye Gazeteler aldı Olduğu gibi kullandılar Ne oldu senden izin aldılar Hiç. mı Hayır ne yaptın Vatandaşın sen Vatandaşın canı sıkılıyor diye bir de beni orada hani böyle bir gizleme Giyen vatandaş Hemen orada ne yaptın ah ettin Ege'cim Zaten canın sıkı... O zaman sırtımı dayayabileceğim bir konvansiyon yoktu. Maalesef. Ama şimdi Berner ne Hangi konvansiyon? Ya Berner falan da değilmiş. O aslında çok detaylı falan filan bir şeymiş de. Hı. Neyse hakikaten insanın... Ne oluyor dedim ya insanlara ne oluyor? Herkes bir paylaşım. Herkes, herkes bir kendi, havalar aslında. Herkes, tam herkes adı. fotoğraflarına, karikatürlerine, videolarına sahip çık. Ee, büyük bir coşku yaşandı. Ee, umarız bu coşku bugün yaşanması... Ee, muhtemel olmaz. Bitmiştir. O coşku dün yaşandı ve bitti olur. E o olsun. İşte en son zaten hukuksal olarak da açıkladılar. O Berner Konvansiyonu diye bir şey yok. O Bern çeviri hatası mı? ...ben bilmem nesi bu telif hakkı. Hangi konvansiyona eline. şey yapacağımızı bilelim ya. Bern Konvansiyonu mu? Bern Bern olsun herhalde. Konvansiyon, manvansiyon bakıyorum. Bir herkes... konvansiyonumuz olsun fair. Ha, Şu yani... yaşımıza geldik. 40 olacağız birkaç sene. Roma hukuku falan filan Hiç diyor. Bir konvansiyonumuz yok ya. Yani bu yaşa geldim daha Roma hukukunu biz sadece ders olarak biliyorduk. Meğer değilmiş. Ve de almadığımız bir ders. Yani çok özür dilerim. Ne yapalım sonuçta? Sen bir iktisat mezunusun, ben ise bir matematik. Gariban bir matematik. Gariban matematik. Bizim hakkımızı Kim koruyacak? Kim koruyacak? Ben konvansiyonu, konvansiyonu koruyacak tabii ki. helal olsun ben konvansiyonu. Yani. Neyse ee, parti kursa o... oyunu atarım. Ben konvansiyonu. Bu kadar da açık söylüyorum. Valla sahip çıktı ya. Yani sonuçta bugün aç köpek gibi geziyordum ve eğer boğazımda iki lokma bir şey geçirtiyse ben konvansiyonu sayesinde... Sayesinde şey, tabii. Bugün eğer affedersin beni tanıdığında üstümde don bile yoktu çok özür dilerim. Evet. Bugün üstüme başıma bugün iki milyar bir şey... altın. Ben kimin Fahri'den. Fahri'den biz böyle sürünürken sen nasıl böyle oldun? E ben konvansiyonu sayesinde. Roma hukuku falan hukuku filan hukuku hukuku yani bunlar... Ay yıprattılar dün yıprattılar sinirden girip girip baktım yani yazmayan birisi var mı? Kimisi esprili yaklaştı kimisi e, bodoslama yaklaştı. Ben bugün bodoslama yaklaşacağım. Bodoslama yaklaştı. Kim ne olduğunu bilsin arkadaş. Ha. Bence ona hep face diyenlere bir cevaben yapılmış. En güzelce orada face diye geçmemesi lazım değil evet. mi? Facebook diye geçmemesi lazım. Face diye yazanlarda maalesef. Dünyada acaba Facebook'ta bizim kadar samimi ilişki kurmuş başka ülke var mı? Bakayım yok. Ya yani face mi diyorlar Amerikalılar yoksa Facebook mu? Bakayım. Facebook diyorlar. Ya Amerika'da yaşayan dinleyicimiz varsa yakın zamanlarda Hakikaten orada Türkiye'deki gibi face yani daha doğrusu ilk adıyla mı diyor? Face mi deniyor yoksa Facebook mu deniyor? ve bu kadar giriliyor mu? Giriliyorsa neler yapılıyor? Teşekkürler lütfen. Telefonumuz 210-30-30 sevgili dinleyiciler. Bir de Dünyada Facebook'a Face diyen başka ülke var mı? Ha, yani hukukçu dinleyicilerimiz falan vardır. Gerçi şimdi sabah sabah da Roma hukukuyla kimsenin de co şey coşturmak Ama Bern Konvansiyonu hakkında biraz Bern şey Konvansiyonu, Bern Konvansiyonu. Hani bunun ilk konvansiyonu diye çok güzel atasözlerimiz de var. Ben de bu arada bir karar aldım sabah. Öyle mi? Ali'yle yapıyordum. Orada aklıma geldi. Bugüne kadar ben e, pek çok sohbetimde biliyorsun sohbet kasetlerim var orada hanımefendi falan hanımefendi ve kadın kelimesini kullanıyordum ve bugünden ne kadar itibaren, yanlış ne kadar yanlış bayan kelimesini kullanmaya karar verdim çünkü evet, o, çok çok hoşuma gitti mesela mesela tarihteki önemli bayanlar ne kadar güzel önemli bayan e, bilim insanları ve o kadar güzel bir kelime ki bayan yıllarca böyle hani kadın yerine bayan diyen adamlara Yavan gözle şekilde, baktık. He, ne, ne bayanı ya kadın falan dedik ama e, bayan kelimesinin güzelliğini geç yaşımda fark ettim. Bundan sonra bayan diyorum. Günaydın efendim. Düdük, Aa, sesleri. düdük sesleriyle. Tam konvansiyonu öğrenecektik. Aa, bak şu anda mesajlar gelmeye başladı. Hemen bakalım Amerika, Amerika'da neler söyleniyor diye. E, Amerika'da e, ne deniyormuş hemen bakalım. E, Amerika'da face ya da FB diyorlarmış. FB, ben de FB'nin olabileceğini düşündüm. Yani orada bir kısaltmaya başka türlü. Türkiye'de ilk ismini kullanıyorlar ama Amerika'da bir kısaltma illa. İllaki bir kısaltması vardır. FB diye de geçer. FB diye geçer. E, FB'lere FB FB gelirsin. E, bizde FB biraz farklı anlamlara geliyor tabii. Mesela Fenerbahçe'nin kısaltılmışı gibi. Aa, Fenerbahçe doğru. burada daha popüler olduğu için maalesef. O yok mu? Şey... Amerika'dan bir dinleyicimiz yok. Ben döndürüyorum. Konuyu kapatıyorum yani Kapat burada. Canım, Demek ki var. yok yani. Demek ki Amerika'dan dinleyen bir hiç kimse olmadığı için. Hayır bayan da aramadı. Hayır bayan diyenler de aramadı. Ona bir de bayan konusunda ısrar edenler var. Mesela bayan basketbol takımı. Evet. O da, o da çok saçma geliyordu bana. Bayan voleybol takımı. takımı. Bay ve bayan yani, voleybol bayan takımı. takımı gibi. Ama artık o bayan kelimesinin o kadar hastasıyım ki. Niye? Ne oldu? Birden ne değişti sanki? Bayan erkek işittiği. Bayan erkek eşitliğinden yola çıkan Ege Kayacan e, aradığı mutluluğu bayanda buldu Biliyorsun benim hayatta tek amacım var sözlerimle karşımdakinin düzünde ekşi bir ifade oluşturmak Ekşi, kekremsi o, o bayan kelimesini tam buna hitap ettiğini fark ettim Bir de tabii ki keyifler oldu diyorum bundan sonraki sohbette Çok şey. Teşekkür ediyoruz Ege hakikaten zirveye ulaştırdın daha programın ilk dakikalarında Umarız o zirvedeki konumumuzu koruyabiliriz ee, o zaman şöyle diyelim hemen e, bugüne kadar e, park yerine verdiğimiz paranın adli hesabı ha, yok. Adli hesabı yok hakikaten. Açık söylemek gerekirse günde 5 liradan hesabı kolay e, senede kaç para veriyoruz? Girdi çıktısı var bilmem nesi var Bilmiyorum. daha da artabiliyor katlana artabiliyor. katlana yükseliyor. Hiç sesiniz yok işte hani Tunalı'da Tunus Caddesi'nde falan da filan da. bunu bir adamın günde bir yere park ettiğini düşünerek söylüyorsun. Evet. Oradan evet. kalktı başka yere park etti mesela. Yani. Yani sonuçta girdisi, indisi, bindisi var diyor Ege Kayacan. Fakat hissesinizi çıkarmayınız. Zira neden Hong Kong'da e, bir park yerinin yıllık fiyatı 1.1 milyon liraya satılıyor. E, Amerikan merkezli yerin kuruluşu var bir tane biliyorsun CNN. Dünyanın Aha. en pahalı park yerinden birisini de buldu kendisi. Bu bir habercilik başarısıdır. E, Hong Kong'da... E, <gülüyor> Onun tırnak içinde söylediğin niye oldu. <gülüyor> bir park yerinin 10 yıldır sahibi olan e, beyefendi, ismini vermek istemeyen bir beyefendi. Bu sahip olduğum en iyi park yeri ofise ve asansöre çok yakın sadece 20 adım diye konuştu ve yıllık 1.1 milyon lirayı şakırt diye yatırıyorum. Ee, ve bu Haşırt durumda, diye park ediyorum yani. diye park etme imkanına sahip oluyorum dedi ee, İki park yerimi satarsam 1.3 milyon dolar toplamda ee, İyi duymuşlar yani iyi iyi Ne anlatmış yani. bu adam uzun uzun yani ve Oraya e o kadar para verdim buraya böyle para verdim Bu arada Ege Kayacan elime öyle bilgiler ulaştı ki Yıllarca yıllarca demeyeyim de geçtiğimiz haftalarda benle bir alay konusu olmuştum fark ettiyseniz Efendim e, ısıtıcılar dakikada şu kadar saatte şu kadar evet, yakıyor tamam. bilmem çok özür dilerim de burada ismini vermek istemediğim kaynaklarımdan öğrendiğim kadarıyla. Oktay Bey bu sohbet geçmeden bir gün önce o şen şakrak ortamlarda birisi geliyor Sen tam anlatma ben bu konuda habersiz dinleyicilerimize bir durumu özetleyeyim de. Bugüne kadar bizim mekanımızda, dükkanımızda diyelim gelen misafirlerimizde sıkıcı konularda sohbet, üstünlüğü Fahir'deydi. En sıkıcı sonra, konularda hoş sohbetler. Sıkıcı lütfen. konularda hoş sohbetler. Masalara oturup efendim bahçe kapatmasının maliyeti ve dışarıdaki ısıtıcıların saatte ne kadar yaktığını anlattığı için Fahir'e yüklenilmişti. En çok da Oktay yani gevrek gevrek gülerek Evet gevrek gevrek gülerek yüklenmişti. Ve o olaydan yaklaşık bir iki gün öncesinde Oktay Bey'in dışarıdaki ısıtıcılar önünde Efendim birisi dışarı geldiğinde şov yapar. Efendim hemen döndürüp zaten saatte 30 kuruş yakıyor falan dediği de e, üstelik de en az iki şahidim olduğunu da söyleyebilirim. E, bana haksızlık edildi. E, bunların tabii ortaya hiç çıkmayacağını düşünen Oktay Bey çok rahat takıldı. E, ne zaman ki bilgiler yavaş yavaş, yavaş akmaya başladı. Viyana'ya kaçtı. Viyana'ya kaçtı e, ama tabii ki e, bu, bu iş burada bitmez. Kaldı ki sizinle ilgili de önemli deliller toplamaya başladım neymiş efendim isimsiz mektuplardan alıyorum bir takım şeyler ee, elimde belgelerle konuşacağım tanıklarla konuşacağım Biriktirin şahitlerle konuşacağım efendim. Efendim. burada hepinize gerekli kimliğine cevabını vereceğim kimliğine sıkıcı sohbet yaptıysam çıksın ortaya yani yani lütfen Fahir şunu da söyleyeyim gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır ne kadar güzel söyledin ya ee, o zaman reklamlarla görüşelim reklamlara biraz... gitmeden önce e, şu önemli bilgiyi de paylaşmak istiyorum ee, muhteşem zirve çok yakında gerçekleşiyor nedir muhteşem zirvemiz ee, muhteşem yüz yılı, muhteşem yılı. yılı. için bir araya mı geliyorsun? Hayır muhteşem yüz için dün falanlı filanlı konuşulmuştu biliyorsun evet. ya da önceki gün konuşulmuştu da dün herkes falanlı filanlı konuşmaya başladı ee, başbakan Erdoğan e, ya dün... ben şey yapmadan hiçbir yere danışmadan bizim salondaki kanepe var ya 3 kişi Onun biraz kaydırdım pencereye doğru saçmaladın dedim, şunu biraz daha kaydırsana dedi ben de yani boş bulundum hemen ittim. Hiç ne bir yerden izin aldım ne bir yere danıştım. Ciddi olamazsın. Vallahi burada yayın yoluyla da hani e, safça yaptığımı söylüyorum. Herhangi bir şeye hizmet etmek için ideolojik bir şeydi. değil. Kafana göre? Resmen kafama bir göre şey yapmış söyleyeyim. oldum ya. Akşam ne yiyeceksiniz? Akşam vallahi ben... Evine Hanım ne yaparsa onu mu? Onu evet. Ama Emin. o alıyor izinleri gerekli yerlerden. Izin Emin misin? Alıyor. Tabii canım hiç kafasına göre yapmıyor. Yani. İzinler dahilinde. Karnımız olacak diye kendinizi yakmayın sonra. O kanepeyi ben kafama göre şey yaptım hiçbir yere danışmadan. Saçma, saçma. Bir açıklama da ben hani gündemi de takip ediyorum kanepeleri şöyle koydum. Ben haftalardır arabayı şeye götüreceğim bakıma götüreceğim. Açıklama çıkmadı. Daha çıkmadı çünkü sıra var Ege'ciğim sıra var. Yani Buyurun. bu işin... Kaydı var, kuyutu var. Kendi kafanıza göre iş yapmayın, adamı hasta etmeyin. Sevgili dinleyicilerimize de buradan uyaralım. Nereden ne ayar yiyeceğiniz belli olmaz ha. ona göre. Ona göre. Neye göre? Ona göre. Ee, İspanya'ya gitti Başbakan Erdoğan. Evet. Ee, bünyesinde de Doğuş e, Holding'in patronu Ferit Şahengi de e, aldı bünyesine. Yani Hı -hı. bünyesine dediğim ziyareteni götürüyorlar, Birlikte, iş evet. adamlarını götürüyorlar. Ee, i̇ş adamlarını götürüyorlar deyince <gülüyor> siz de çok yoruluyorsunuz. <gülüyor> Bir <gülüyor> kere az geçtiğiniz ya beybi gibi değil işte orada anlaşmalar Vallahi falan falan anlaşmalar falanlar Kafile falan deniyordu değil mi onu iş adamı iş adamı kafilesi kafilesi Kafile deyince de benim aklıma hep böyle tur tur gibi geliyor yani benim de aklıma iş adamlarını hep... tura götürüyorlar gibi geliyor hep şeyler geliyor eski tarzdan filmlerinde fil dişi vadisinde aryan adamlar oluyor ya böyle Ondan sonra bir yerde giderken bir anda bütün bu eşyaları taşıyanlar atıp eşyaları kaçıyorlar. Buraya kadar belli bizden paso bu, diyor. Burası kutsal buraya, bundan sonra giremiyoruz diye. Ha. Neyse onlar da Madrid'e kadar gidecekler. Madrid'de görüşmeye öğrenildi. Yakın isimler olaylara yakın isimler şöyle diyor. Bu görüşmede var ya ben sana diyeyim var ya dönüşte var ya muhteşem yüzyıl var ya. Roket mi diyorlar? Roket olur diyorlar ismini vermek istemeyen kaynaklar. Ben söylerim. Siz gerekli değerlendirmelerinizi ve tedbirlerinizi alırsınız. Ona Şimdi göre. Halit düşünsün diyoruz o zaman. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Atölyesiniz modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. 8.52 oldu saatimiz salı sabahında. Fahir Öğünçle gündeme bakmaya devam ediyoruz buyursunlar efendim. Hmm, yine internet ortamlarından haberler akmaya devam ediyor. Ee, bu arada en son muhteşem yüzyılla ilgili e, dün e, herkese bir şeyler söyledi. Dünyanın nerelerinde izleniyor diye. O ta zamanda Kanuni dönemindeki topraklardan daha büyük alanlarda e, seyredildiği ortaya seyredildiği çıktı. Seyredildiği ortaya çıktı. Bu arada ben de Sünger Bob'la ilgili bir buradan e, suç duyurusunda bulunayım. Kendisi sadece Görünüşte e, bir, bir dakika E geçim onu çünkü İngiliz elçiliklerden de dinlendiğini Evet, ee, doğru. SpongeBob SquarePants olarak da bilinen halk kahramanı. Bu adam sadece bir şeyde yani hamburgerci de şeyde mutfakta çalışan bir adam olarak görünüyor. Ama evde falan yaşıyor yani. Nasıl onu ödüyor onu bilmiyorum. Onu bilmem. nasıl ödüyor herhalde bir başka şeyler. Ben onu seyrettim bir dizisinden de hep aileden kalma. Öyle evet, onunla ilgili bir şey yok. Yani yok bir tane bölümünde açıklaması vardı. Ve o Patrick'le ilişkileri de yani biraz... Bana da falanlı filanlı bir ilişki gibi geldi. Ama tabii ki yani sonuçta... Sincap sen ile ilişkileri de sincap, çarpık. Çarpık. Sonuçta bir tanesi su altı hayvanı, bir tanesi memeli. Ne güzel söyledin, memeli. Ne kadar güzel söyledin, hakikaten memeli. Bir kere daha söyleyeyim de memeli tam olsun. Evet, e, internet ortamlarında süt dökmüş, insan akımı aldı, başını yürüyor. Planking yani yüzüstü yatma ve owling, baykuş gibi tüneme modasından sonra şimdi de yepyeni bir çılgınlık, biraz da ucuzcama bir çılgınlık. Ee, sokakta tren istasyonunda ağaç tepesinde duşta e, falanlarda filanlarda kafanıza süt dökerken fotoğrafınızı çekip ucuz, pardon sütü şişesi ne kadar oldu ee, sen sonuçta çocuğuna süt olan bir babasın Biraz ziyan açıklı. etmesinler onu evet, su dökerek mesela yapsınlar veya işte artık onun içine bir şey katmak zuretiyle süt tozuyla yapsınlar. Tozu yapsınlar o Maksat fotoğrafta beyaz görünsün değil mi bitti gitti ya da su dökerler onu photoshop vasıtasıyla photoshopla yapsınlar, photoshop yapsınlar. Hı -hı. çok güzel Fotoşot. Ne kadar güzel bir şat ismiymiş. <gülüyor> Lütfen bunu hemen e, not Ramazana söyleyin. Ramazana söyleyelim. Yeni. Abi onun içinde saz mı bakıyorum. Ne oldu? Fotoşot. Evet. E, bu kılıkta ödül aldı bir başka Justin Bieber. E, Kanadalılara verilen Diamond Jubilee ödülünü kanatta başbakanı Stephen Harper'ın elinden aldı. Bu dakikaya kadar bir itirazı olan. Yok. Çocuk çalışmış. Başarmış. Sevilisinden yeni ayrılmış. Ama ödül almaya neyle gitti? Atla mı? Aa, keşke atla gitseydi. Gitti. Hey, ya. Karşısına tulumla gitti. Başbakanın karşısında tulumla çıktı. Tulum dediğimiz de sevgili dinciler, Salopet dediğimiz. Salopet dediğimiz. E, ve küpe ve ters taktığı şapkayla Bieber eleştirilerinin odandaki isim oldu. Güzel bir takım elbisesi yok mu? Mesela bize şey olsa ne derler bizde bir çocuk sanatçı var mı? Aa, çocuk sanatçımız kalmadı ya ülke olarak. <gülüyor> Neyse valla bıyıklı bıyıklı sakallı sakallı adamlar oldu ya. Bence en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi de bu. Cidden. Hakikaten hiç böyle bir çocuk, çocuklara biraz hitap eden şarkı söyleyen yok. Yani en son çocuk sanatçımız küçük gibi oydu ya. Böyle memleket mi olur? <gülüyor> ondan yapayım. sonra çocuklar Demet Akalın'ın şarkılarıyla dans ediyorlar. Yani orada da bahsedilen konular, yani işte Serdar Oterçler, Demet Akalınlar falan. Tamam güzel de çocuklara hitap eden gene bir pop şarkıcısı yok. Yani. Hepsi vardı bir ara. Onlar da dağıldı gitti Barbie filmlerini seslendiriyorlar. Hepsi vardı. Birkaç iyi adam vardı ondan önce. Ee, ondan sonra ee, ve daha neler neler vardı birkaç iyi adam da yani tiinlere hitap etmesi gereken gariban tiinlere hitap eden bir grup hakikaten bir çocuk yıldızımız yok yetenekli çocuğumuz mu yok acaba bilmiyorum artık iki çocuk sahip Küçük Osman var ya çocuk yıldız o kim ya? Böyle bir geçer zamanda ağlayan çocuk. Ha, çok güzel ağlayan çocuk. Evet, en güzel. Ne para oldu. kırdı o da ağlay ağlıya. Ağlıya ağlıya. Evde ağlasa annesi der ki ağlamaya yeter artık her şey. Ya yani o çocuğa şimdi galiba dizide bitti değil mi onun rolü de? Bakayım bitmiştir herhalde ben onu. galiba. Bir dönem atladılar o dizide. Bir dönem de atladılar çocuk o dönemi atlayamadı henüz. <gülüyor> Ona büyük takarak de, denemişler onu. Olmadı tabi abi olmayınca olmuyor yani. Ya öyle çocuklar var yetenekli yetenekli bir tanesinin bir şarkı yok mu ya? Nasıl bir şey istiyorsun? Ege? Ona göre hemen buradan şeyini verelim. Ne bileyim işte okulda dersi astım falan diye böyle bir çok zıpır zıpır şarkılar söyleyen çocuk yıldızımız niye yok? Okulda dersi astık. Öğretmen bana taktı diye bir tane. Pardon illa böyle popçu sanatçısı olmasına gerek yok. Türkü söylesin öğretmen bana taktı diye. Tahtı, tahtı falan diye. Çocuklar deli gibi söyler. Pardon yöresel e niye anında döndün? Onu da ben güzel yaptığını fark ettim. Biliyorsun yöre şive konusunda biraz Zayıfım Çünkü... yakaladığımda da üstüne giderik. <gülüyor> giderik. <gülüyor> ee, Meclis de... Bir... <gülüyor> <gülüyor> Ay neler neler yiyoruz Zeki. Ne bak, bozuldu. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker açıkladı. <gülüyor> ee, yılda 400 bine yakın gıda denetimi yapıyoruz. Elinize konuza sağlık efendim. Bitkisel ürünler enerji içecekleri enerji içecekleri. Fakat içlerinden bazılarından neler çıktı? Bazıları aslında. da çok çirkin oluyor. Ya içlerinden mavi haplar çıkmış ya. Bu arada kadroşa da çok teşekkür ederim evet, bu arada yayın vasıtasıyla. Bize Kıbrıs kahvesi getirdi. Bunu içtikten sonra artık hepimiz Kıbrıslı gibi konuşacağız. İşe geçeyim. Hemen şivenin bak nasıl yansıyor anlayacaksın. Ne yapar? Daha bir yudum almasıyla tamam, beraber ben. ne yapar? Bak bir de yudumda ben alayım. yeni kendine gezdirirsin Ege. Bak gördün mü? <gülüyor> yani içine evet. bunu... Allah'ım bunun normal değişik Bunun içine ne koymuşlar Nohut ya Nohut işte bu Baya bir espriymiş ya Biz bu espriyi daha önce niye düşünemedik ya Eee 400 bin tane şey denenmiş Bazıların, bazıların içinden, içinden zımbamsı ve rep Şeklinde haplar çıktı ortaya haplar çıktı Haplar mı hapın etkisi mi çıkmış Yani hayır hayır e, gıda takviyelerinden işte etken maddesi Mavi haplardan olan e, Şey çıkmış ama sonuçta gıda takviyesi Biz ne için Takviye gıda takviyesi alıyoruz Eksiklerimizi gidermek için Demek ki bazısının genel olarak firma diyor ki bunun eksiği herhalde tahminen şudur. Mesela ona doğru abanıyor. Yani, hap koydum, hap koydum diye oyna oyna üretiyorlar demek. Yani benim. evet e, burada bir takım isimler verilmiş. E, şaka yapmıyoruz, ciddiyiz demiş. şimdi onu reklam yaptılar. Neyi? Dünya eleştirecekleri şeyi. Vatandaş der? Aa onun içine mavi hap koyuyorlar. Onun içine mavi hap koyuyorlarmış oğlum diyor onlar. yiyecekler. Hoşuna koşun diye giderler ya. Ay neyse. Bakalım. Son bir haber alalım reklam öncesinde. Son bir haber, son bir haber. Nasıl bir şey istersin? Nasıl böyle zevkli bir şeyler mi? Erkekler de komik kadın seviyor. Geçiniz. İki kişiden... Mesela ben Yasemin Yalçın. Yani bayılırım ya. <gülüyor> Yasemin Yalçın. komik bu. kadın daha söyle bana. Yasemin Necef Uğurlu. Necef Uğurlu. O duvarlarını duvarları. Yasemin evet, Nedir? Necef. İkiyi ayırdım. Bir duvarını Yasemin Yalçın, bir duvarı Necef Uğurlu. Hiç Bazen... komik kadın da yok ya öyle bir esprileriyle, şakalarıyla. Bir stand-upçı kadın olsun. Niye canım? Şeyler var. Gülse Birsel var onun dizisinde. O kadın var ya siyah saçta. Şimdi bak anladığımız dilden O kadın dilden komik konu. değil mi? O kadın komik. Ondan sonra öbür kadın. Öbür ona... Gupse de komik. O şey esas... çok komik. Anin Giller, Baban Giller. Şey mi? O pavyoncunun o... arkadaşı. Pavyoncunun Zaten arkadaşı. galiba dizide en komik şey bir açılay. Hı. Sonra bir de o pavyoncu. Kadın. Yani onun sanatını da böyle pavyoncu kadın diye yapalım, şey yapmadan. ismini öğrenecek kadar seyredemedim. Maalesef, maalesef. artık seyredersin pazartesi akşamlarında dönderdikleri için programı. Neyse iki kişiden biri sabahları huysuz olduğuna göre. Asıl Dünyası'nda modern sabahlar iki kişi olduğuna göre. Kim aramızda hangisi huysuz? Aramızda hangimizin huysuz olduğunu bilen bir dinleyicimize ee, buradan bir şey verelim. Huysuz nedir? Huysuz ve tatlı kadın. Mesela, yani huysuz böyle ters mi demek yoksa durup huylanıp kavga çıkaran mı demek? Şöyle açıklamışlar bu kişiler bir saat boyunca kimseyle konuşmak istemiyor. Eğer işe gitmek için yola çıkmışsa müzik dinleyerek ve kitap okuyarak çevrediklerle konuşmaktan kaçınmak suretiyle... Yalnızlığını ve huysuzluğunu doya doya yaşayan insana biz huysuz diyoruz diyor İngiliz araştırmacılar. İngiltere'de bunun tabii ki bir karşılığı vardır ama aradığınız kriterlere uygun bir kelime <gülüyor> henüz bulunamadı. Ya da benim süper lise mezunu olmam bunda büyük etken. Avustaki işte yanımızda Bornova Anadolu Lisesi'ne. Asil listeden yani. asil listeden giren ben varım. Ee, sizi nasıl öğretiyorlardı onu bilemiyorum. Ee, ona öyle geçelim. Derin bir uyku için su oteli geçiniz. Havadan para kapıyor. Bakın, aa çok Heh, güzel, güzel bak. Ee, yok yok. Tırnak yemenin şeyleri çıkmış. Onları da verelim de. Fransa'da yapılan araştırmaya göze, göre e, neler insanı tırnak yediriyor. Tırnak da yenmiyor zaten orada. Isırılıyor tırnak, ve tükürülüyor. Evet. Yani o onu Yanlış de, ifade de, Evet. Günaydın efendim. Ama sen de Ege şu düdük sesinden illa Allah Merhaba kimle görüşüyoruz? Merhaba İrem. Er. İrem Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun dinliyoruz hoş sizi. Oldu. Hanginizin huysuz olduğunu söyleyecektim değil mi? Buyurun evet, efendim. Buyurun hangimiz size huysuz gibi geliyor? Yani ben sanki İkinlik burada soruyorum. İkinlik arasında mı seçim yapmam lazım yoksa Oktay Bey'i dahil edebiliyor muyum? Bakayım. Ona huysuz zaten mi? evet yani. Yani arkasında konuşmak gibi olmaz. <gülüyor> yani. Yani. Sizce? Yani şimdi bence Oktay Bey daha huysuz geliyor. Neden? Çünkü Ege Bey böyle yani iki dakika susar sonra hani bir geyik yapar gibi geliyor. E Fahir Bey zaten kalamaz da. Ya yani Oktay Bey'de var biraz o bana göre yani. Ha, Peki ikimiz... Ben dediğim kadarıyla. Şu anda stüdyosunda iki kişi olduğumuza göre yapılan araştırma da iki kişiden biri... Biri si, diyor. Biri içinden... Ay, o zaman de... kesinlikle EGB'yı diyorum. Yok ya. ya. Bak için bu yaptığım huysuzluğa mı gülüyor? Bu yaptığın huysuzluğa da terbiyesizliğe evet. gülüyor. Terbiyesizliğe de gülüyor. Hem, yani hem huysuz oldum hem terbiyesiz. O yüzden hani bir sinir katsayını daha yüksektir o yüzden. Peki çok teşekkür ederim efendim. <gülüyor> Görüşmek <Ay>, üzere. <şükür>. Hoşçakalın. <gülüyor> Hasaplarınız bozuk yayına çıkmayın Demek istedim yani, Yapacak bir şey yok yani İyi, Çok da meraklıysam ki yayın yapmaya Allah Allah Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo Tübrüsü Modern Sabahlar devam ediyor sevgili severler 9.14 oldu saatimiz buyursunlar efendim. Bir plaj haberle gelişmelere devam edelim isterseniz. Plajlara gelesin. Ee, plaj haber Milli Eğitim Bakanlığından geldi. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda belirli koşullarda öğrencilerin kılık kıyafetlerinin selbest olmasına ilişkin yönetmelik yayınlandı. Ee, Tek tip kıyafet zorunluluğu ortadan tamamıyla kalktı. Bir iki şey verelim hemen. Ee, Mesela kod mont mu serbest oldu kod, spor ayakkabı mı serbest Serbest oldu? serbest Ege Bey serbest Mesela okula neyle gitmek istersiniz Kumaş pantolonun altında spora yakın mı? Rahatlıkla gidebilirsiniz. Rahatlıkla gidebilirsiniz. Evet. İstediğiniz gibi gidebilirsiniz. Kotla gidebiliyor muyuz? Kotla gidebilir. Kotla gidebilir miyiz diyorlar. Kotla gidebilirsiniz diyorlar. Kotla da gidebilirsiniz. Ee... Niye sezonun ortasında yapıyorlar bunu? Çocuklar ha, yeterince masraf yaptılar okul kıyafetleri diye düşünerek mi acaba? Yani şimdi o da falan filan şey de var. İşte velilerin onayı bilmem nesi falan filan da şey yapmışlar. Dördüncü madde, beşinci madde bir şeyleri eklemişler. Okul kıyafeti de belirleyebilecek ayrıca yani okul. Virgül, kıyafeti de belirleyebilecek olarak söyleyeyim de tam olarak anlaşılsın. Valla biz Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'ne gittiğimizde orada öğrenciler okul yönetimiyle bir anlaşmaya vararak çok güzel bir okul kıyafeti konusunda anlaşmışlardı. Hı. Hem kendileri severek giyiyorlardı. Ne böyle bir eşofman üstü gibi bir şeyler vardı. Hatırlıyor musun? Ya şu kapışonlu şeyleri mi diyorsun? Hı hı. Kendileri istediği pantolonları, Silizli. istediği şeyleri. Hepsi de gayet düzgün. Ne bu böyle Cürcünay gibi bunlar asker gibi değil hissi. Uyanır ki uyanmıyordu, uyanmıyordu ama nerelerden nereye bak zamanında şapka taktırıyorlarmış çocuklara. De yani şapka dedim yani işte ilkokulun şey, ortaokulun benzer biz... işte çocuklar. Aa, aslanlarım benim. aslında şöyle de bir acıklı durum var. Çocukların kıyafetini tamamen serbest bıraksan hepsi bir örnek giyecek kadar netleşti. Yani. Hadi bir örnek demeyelim de üç örnek en fazla. Ali ne giyiyor mesela bize biraz anlatır mısın bir kız babası olarak? Ali'nin soğuk olduğu için şimdi etek giymek için uğraşıyor ama yani kilo çoraplar, pantolonlar falan. Kilotlu çoraplar, pantolonlar falan diyor. Çok üzleniyorum kıyafetlerini. Fark ettim. Çörekenin çok... kıyafetlerini giyiyorum mesela bazen. Küçük de olsa zorluyor zorluyor. Hep şey ki o bunlar nasıl biz ne kullanıyoruz ya bollaşmış falan. Ben ne bileyim ben bana neye soruyorsun ben mi yıkıyorum çömeşleri falan diyorum. İyi konuşmuşsun. Ali'nin kıyafetlerini şey yapamadım. Onları ben. daha yani giyemiyorsun değil mi? Ah canım benim. Ah Biraz canım büyüsün benim. diye bekliyorum. Evet. E... Büyüsün de bana yeni bir dolap açılsın. Evet. <gülüyor> <artık. gülüyor> seni. Hınzır Hınzır Ege Kayacan. Ee, sabık First Lady. Böyle deyince sabık da bana sabık sab gibi oluyor. oluyor. Valla rahatsız oluyorum. Ee, şimdi ev kadınının e, bir de havalı ismi vardı. Ne, ne deniyordu ona? Ev kadın Housewife mı? Aha, elçiliklerde çalışanlar için onu da söyleyelim. Housewife deniyor. Ev kadının Türkçe mi? Ya yok ona şey bir ismi var ya. Ev emekçisi mi? Ev emekçisi mi? Yani tam olarak öyle değil de bir şey deniyordu ya. Nece deniyor? Türkçe mi deniyor? İngilizce mi deniyor? Bakayım Türkçe deniyor Ege. şeyi? Ev adı. hanımı yerine başka bir. Ev ev Türkçe... kadın yerine hani işte çalışan. Evden çalışıyorum. Gibi bir şey tam olarak karşını. Karşılığında... E, evde çalışıyorum. Ona ne deniyor? Evimin hanımıyım. Evimin. Kadınlık bilmiyorum. O mu? Yok o değil. Kadınlık biliyorum. Yok, kadın olmadığını o kadar mutluyum ki. Ev bayanı. Bayan. Hayır, ev, ev bayanı. bayanı. Evet ev bayanı ev bayanı doğru cevap olacaktı ev bayanı. ...ev bayanıymıştım eğersem... vallahi sağ olasın iyi gecim. Sabık First Lady'den açıklamalar geldi. Ben ev bayanı değilim... ...ailemin CEO'suyum... ...dedi. Aile ba İçişleri Bakanı mı demek istiyordun sen? Ona az önce. Sarkozy diyormuş onu. Sarkozy. Sarkozy diyormuş. Ama onda da karıştırırlar yani. Bizim İçişleri Bakanı falan değil. Gerçi Doğru. o espriyi o yaptığı zaman bir anlam taşıyor. Doğru. Komik. Orada komik, yani. komik. Sarkozy yapınca komik de... ...siz yapınca mı komik Enişte yapınca değil. komik değil. Lütfen. Hiç alakası yok. Ee, evinin CEO'su. Evet, Carlo Brunelli'nin e, bir dergiye yaptığı açıklamalar kadının kadının hanımefendi Efendim? bir güzel konuşur musunuz demişler. Hemen düzeltmişler. Bayanın Bayanın yeri evidir. O benzetmeler bende aile sıcaklığını ortadan kaldırıyormuş gibi bir his uyandırıyor. Nasıl? Yani evinin CEO'su dersen kocanı işten atma durumu var. Olur mu canım? Ev var tabii canım. Kocanı yani sen mısın? CEO olarak böyle o evin yuvanın şirket olarak en verimli şekilde çalışmasını istiyorsan bu adamla olmaz dersin yani. Ya bu çocuklarla ya. olmaz. Bana ithal böyle çalışkan, disiplinli Çinli çocuklar getirinler. Bu bak evimin CEO'suyum diyor. Belki de öbürü de şey sahibi, işin sahibi. Yani e, evin sahibi. Evfakta ev... bir aşçı, salonda bir CEO. E, salonda musun? bir CEO. E, Afedersin. E, dışarıda da bir, dışarıda da ben CEO, El Toro e. olur. gerekiyor? Bakayım ya benim mutfakta küçük bir işim vardı. O bir Kıbrıs kahvelerin etkisi midir? Nedir sevgili dinleyiciler? tam olarak bilmiyorum. 45 yaşındaki Carla Burun'u şöyle söyledi. Artık aktif... Bir... Taş çıkarım demiş. Ay demiş. Tam aksine demiş. Artık demiş. Burjuvayım. Yavrum. Ne diyorsunuz hanımefendi? Biraz da alkohol bir. Falan yapmış basın mensuplarına. Aile hayatını seviyorum demiş ya. Çok seviyorum ama ev kadını değilim. Ailemin CEO'suyum. Ee, ve bu... ...evliliği demiş çok karlı hale getireceğim. Çok karlı hale getireceğim. Çok karlı getireceğim. Para, hepiniz, para basacağız demiş. Hepiniz de bunu göreceksiniz demiş. Efendim falan bir alkol daha alırmışsınız. Ver demiş. Ver. Bir, bir kadeh daha getir bana diye. Ortamdan ne uzaklaştım. yapıyor şu anda Sarkozy? Sarkozy emekliliğinin tadını doyasıya çıkarıyor. Daha çok hanımıyla beraber kendisi. Işte, geziyoruz da işte ev işleri, hafta sonları alışveriş merkezlerinde geçiriyorlar genel olarak. Bol bol geziyoruz. Demiş. Bol bol geziyor. Melek yavrularının büyütmek. Görev şeyleri... sırasında yapamadığımız şeyleri yapıyoruz. Demiş. Siz e, Sarkozy ile devre değilsiniz değil mi? Hayır alakamız yok. Alakamız yok. Yani Sarkozy ile. Tom Kuruoz da devreiz. Tom Cruise'dan devresiniz. Bir de yeni kimle devresiniz? Yeni kimle devreyiz? Tabii yeni birileriyle yeni birisi doğurdu ya. Bir doğru doğur. Birileri doğurdu tabii ki. Ama Halkak... yani birileri şey doğuruyor, birileri seyrediyor. Onunla devreye esas olarak. Tom Cruise biz yarıştırıyoruz çocuğumuzun Suri'yi. Ee, ile alin devre olurlar kendilerine. Devre olurlar. Ne kadar güzel. Peki teşekkür ediyoruz Zagic'in bu yardımlarından dolayı. Hemen isterseniz diğer konuya geçelim. Buyurun efendim. Ee, Rusya'da neler oluyor neler bitiyor diye düşünenler varsa ama her sadece hiç, hiç Rusya'dan haber vermiyorsunuz. Niye hiç? Doğru. E, İhtiyaç setleri e, piyasaya çıktı Rusya'da. Ne setleri? İhtiyaç setleri. Ne tip ihtiyaçlara yönelik setler? Ya dünyanın sonu geliyor ya 21 Aralık. Şurasında da çok fazla bir herkes yani ona göre planını programını yapsın. Aa bak ben dükkanda dün başlayacaktım sonra denk gelmedi. Ne? Dünyanın ne? sonu. Şimdi dünyanın sonu veya kova çağı başlangıcı ya. Kova çağı başlangıcı ne ya? Kendi kendine... Ya senin haberin yok değil mi? Ha. Dünya yepyeni bir çağa geliyor. Kova çağı mı? Evet kova çağına giriyoruz. Balık çağı bitiyor. Balık çağı bitti. Kova çağı... E balık çağı bitince ne oluyor? Balıklar... Balıkları valla şey diyorlar barbunu 60'dan yiyeceksiniz diyorlar Yapma ya Şimdi 35 mesela Yapma ya Levrek 16.90 çiftlik levreyi Çiftlik levreyini 30'dan yiyeceksiniz diyor balık çağı bitti Kova çağında ne Ama var? plastik kovalar 50 kuruş 50 kuruş 25 kuruş Yani ne kadar güzel bir çağdan bahsedin Ne kova çağının esprisi ne Kovalar zımba gibi olacak diğerleri aç köpek gibi seyredecek mi Yok canım kova çağı hep birlikte yürüyoruz. Sırf kovalar girecek, diğerleri eski çağda kalacak diye bir şey yok. O konuda hiç. olarak mı çağ? Zaten kova sen çağı terazi benim. burcusun. Sen benim şey aynı gruptanız biz. İkimiz de hava grubu. Aynı ben seni yanıma aldırım. Aynı Oktay taraftan. düşünsün. Bundan sonrasını Oktay Bey düşünsün size bir güzel bir yansıması var mı yoksa yani o uçukla... işte kovanın temsil ettiği şeyler değerler falan. mi hı hı. nedir onlar riyakarlık riyakarlık şerefsizlik arsızlık <gülüyor> andavallık ve arsızlık tamam estağfurullah öyle dedi mi yani bize bir yansıması olumlu bir şey varsa bilelim astroloji mastroloji o kadar falanlı filanlı konuşuyorsunuz 3-5 yansır sen hiç dert etme ha iyi Allah razı olsun bu konuyu cuma günü konuşuruz istersen daha detaylı olarak. Neyse, bu ihtiyaç sahipleri 21 Aralık'ta e, dünyanın son gününde neler yapabiliriz diye e, dünyanın sonu için hazırlanan paketler var. Nasıl ki bizde böyle makarna. bayram setleri hazırlanıyor. Ha, Ramazan şey gibi mi? E, Ramazan paketleri gibi. E, bunda neler var içinde? Söyleyelim hemen. E, şey yok, makarna yok. Kara var. Kara e, Ondan sonra kibrit, ilaçlar. İşte ilaçlar dediğimiz seni çünkü baktın dünyanın sonu geldi. Bugün biraz ağrılı oluyor işte bir ağrı kesici bir müsekkin sakinleştirici evet başka ondan sonra bir şişe vodka ile beraber inanılmaz muhteşem bir şey paketi ve sadece 35 lira hiçbir şey değil, hiçbir şey değil. dünyanın sonu nelere nelere para harcamıyoruz ki dünyanın zaten sonu... tuttuğun parayı ne yapacaksın yani hani desen ki yılbaşı gecesi dışarı çıkarım. kusura bakma da yılbaşı, yılbaşı gecesi, gecesi var mı yok mu <gülüyor> diye gülerler adama o zaman sevgili dinleyicilerimiz şu reklamdan sonra yeni başlayacak Çağ'la ilgili şarkılar geliyor radyonuz haberiniz olsun. Modern Sabahlar Bo Modern Sabahlar Modern Sabahlar A stüdyosu hazırlansın yayına giriliyor A stüdyosu hazırlansın Hazır. A stüdyosu Aa stüdyosu <gülüyor> Radyo Tünes'in Zmoner Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Ege sana da şey. aşk olsun yani. Büyük hazırlık, büyük plan. Herkes Get It Right Phone için hazırlandı ama Kıman'la başlıyor sadece. Kıman'la. Neyse. Kıman'ı da kaçırdık. Ee, ben bir şey de... fark ettim. Özür dilerim. Yani buyurun, gündemle buyurun. ilgili bir şey. Gündemle ilgili. Buyurun. E, mahvettim ama. Bir yeteneğimi fark ettim. Bunu nasıl nakite... Çünkü ekonomi konusunda en... Daha doğrusu parayla ilgili şeylere kafası en çok basan sensin. Estağfurullah. estağfurullah. Ee, çünkü hepimiz zarartan kendi yani. Senden kâldan zararı senden öğrendik. Şimdi e, bir yetenek bu. Ama nasıl nakite çevireceğimi tam bilmiyorum. Hemen yardımcı olalım. Ben e, sol elmacık kemiğimin üstündeki kasları kasabildiğimi fark ettim. Elmacık kemiğinin üstündeki kasları. Yani bugüne kadar ben hep hayatım boyunca şeye özenmişimdir. Kulaklarını oynatan insanlara. Onu hepimiz özellik canım. Ben hiç oynatamadım yani şey gibi oldum böyle ne yapacağımı kafam durdu yani şey başkaları Nereni denerken. Nereni katacağınız... şey, Evet yani ağzını burnunu oynatanlar oluyor kulağıma oynatacağım derken ben onu da hani orası ağzı orası burun bildiğimden onları çalıştırmayıp i̇şte hakikaten mal hiç. gibi durduğum anlar oldu. Ha, evet ama e, daha önce hiç kimse de görmediğim çünkü e, aynada da baktım görülen bir şey de değil ama elmacık kemiğimin üstündeki kasları. Oynatabiliyorum. İstemsiz değil. istemli bir şekilde. İstemli. Mesela e, şu örnek anda şu mesela. anda. Şu anda kasık. Şu evet. anda serbest. <gülüyor> bir daha. Kastım. Kas bırak. Bir gülüyordum. Geçte. Evet. Kas. Kas kas. Şu anda kasık. Kas, kasık mı? Evet. Bırak. Şu anda bırakıldı. Kas. Kasıyorum. Bırak. <gülüyor> Bıraktım. Güzel. Şimdi, geçin. şimdi bunu nasıl şey yapabiliriz? Bununla... Bunu acaba ne yapabiliriz? Ee, şimdi bunu bir tabii ki yani sadece bu değil tabii üstüne bir şeyler, şeyler de koymam gerektiğini biliyorum. Yani... yani. Bu bir başlangıç bu bir fitili ateşledin sen artık. Ok yaydan çıktı Ege. O yaydan show çıkan... Show dünyasında o... mı bir şey tabii olacak yani bu? Tabii yani show dünyasında o yeteneksizsiniz. Aynen. Acun'a gidiyorum merhaba Acun Bey diyeceğim. Herkese mesela sen hiç konuşmadan sizli konuşacağım. Sizli bizli Acun abi falan diye konuşuyorsun. O kas ha. Türkiye diye bir şey olsa. Herkes bir kasını oynasa ben de o mesela... bu kasla katılabilirim. Vücudumuzda da kaç kas olduğunu biliyorum. Yani kemik sayısını biliyoruz. 3 aşağı. Evet doğru. 200. 200 konusunda... benim hesaplarıma göre kaba bir hesap. 210 mıydı? Öyle bir şeydir. 240. 15 16. -16. Bazı daha kemikli oluyor. Yani. Bazısının kemikleri daha kalın oluyor. Yani ona yapacak bir şey. herhalde var ama çift sayı mı diyor? Tek sayı da olabilir. Kemikler çift sayı olmaz. Sadece cenazelerde çift sayıdır. Tabii saçma da olabilir. Şu anda bana da çok mantıklı gelmedi ama yani bir şey, öyle bir şey vardı benim hesaplarıma göre. Ee, bunu bir ürün gamında kullanacağız. Ürün gamı. Ürün gam. Ürün gam. Ürün gamda şöyle bir şey var. Yani işte bir e, reklamın yüzü olacaksın. Ama ne reklamı? İşte onu e, kasmanı bırakmalı. Mesela elmacık kemiğimin üstündeki ay, kası, ay, kası ay, coşturuyorum. Ay, ay, ay, yani o tabii ki. E, şu anda ben bütün burada reklam senaristlerine buradan sesleniyorum. Reklam... Verenlere, reklam alanlara... Oradan yürüyeceksin. Oradan tabii. yürüyeceksin. Artık sen bir şey... Bir dizide falan olabilir mi acaba? 5 de mesela. 5 olmaz Ege. Niye mesela böyle yani, kötü adam olsam da... Hani elmacık kemiğinin üstündeki kas... Ha, Çünkü şey, fark şey, ediliyor o, mu bilmiyorum. Fark edilmiyor. Yani tam olarak fark... Onu biraz daha kasman <gülüyor> lazım yani. Daha sıkı bir kas. Fark edilmemesi galiba en kötü tarafı. Evet. Yani de mesela defalarca sana kas bırak, kas bırak, kas bırak dedim. dedim Radyosunu mi? o anda açanlar kas bırak, kas bırak. Ne, ne oluyor? Stüdyo? Ne oluyor lan? Radyosunda her azalat diye, e, skandal vardı. diye e, kasma bırakma azalatı diye geçiyor. E, Ve şu anda yani inan elmacık gemi üstündeki kas kasıp bırakmaktan yorgun. Yorgun. Hakikaten bir tatlı bir sakma. Ya yani hiç yüz kasının yorgunluğunu, belki çok uzun süre gülenler, gülümseyenler falan onu yaşamışlardır da. Hiç şu kasa bir şey olduğunu... E, e, hiçbir yorgunluğa benzemez. Yüz kası yorgunluğu. Benzemez. Ben, hakikaten benzemez. nasıl Nasıl ya yani Saçma sapan bir yeteneğin var diyorsan şey de değil bu. Mesela ben e, sağ kolumla sağ kulak mememi kafamın etrafından dönüp tutabiliyorum ya. Ki bu Sahi yani e, milyarda bir Evet, dünya yani üzerinde 5 tane bunun ustası var diye biliyorum. Sohbetlerde ara ara bunu yapabiliyor musunuz diye yapabiliyorum. Yani. Kolumu tamamen dolandırıyorum. Ama bunu nasıl değerlendireceğim? Bunu geliştireceksin ne Body bilici gibi düşün kendini. O kas sıka bıraka, kasa bıraka, kasa bıraka ne olacak? Kuvvetlenecek. Kuvvetlenecek Artık tamam. amino asitlerle ve falanlarla filanlarla her gün sana en az 30-40 yumurta. Akıyla beyazıyla... Tamam. E, akıyla beyazıyla dediğim gibi. Beyazıyla he. akıyla, alnımızın Aa, akıyla. Öyle, alnımızın akıyla. Sloganından yola çıkan Ege Kayacan. Emin ediyorum 20-25 gün içinde. Kürde, kürde gerçekten bambaşka bir noktaya gelsin. Ne yapabilirim bu kasla? Bir da. şey atabilir miyim? Olabilir. Ya ben çünkü dün... Yani böyle bir de şey yani belli belirsiz var ama çıkar mı acaba çıkar oynata oynata bayağı bir belirgin ama halibim. şimdi öbür tarafında çıkarsan daha simetrik daha onu hoş. da denedim aynı karşısında onu beceremedi onu beceremedi belli zaten şu anda öbür tarafın şişik biraz daha yüzünde bir amorf bir yapı maalesef var zaten amorf da tam amorf tam oldu. amorf yarım amorf amorf amorf elde kayacağım evet ee, bakacağım bu da böyle bir parantez yani aklında olsun Deep senin not. çevren geniş bakarak olurum sana yani. gelirler ya hayır bize böyle bir e, elmacık kemiğinin üstündeki kası kasıp bırakabilen biri lazım vardır sizin radyoda falan derlerse ben havuzuma bakarım havuzuma bakarım havuzum dediğim yani o şey havuzuma şey. gen havuzu Peki. gen havuzu Bunu değil ya. O. ne havuzu işte Portföyüne bakacağım. Tamam işte portföyüme bakarım derim ben portföyüme bakıyorum. Ege de. var bizim dersin. Bizim Ege var o iyi kaslar iyi bırakır derim. Dizilerde falan olabilir. Olur. Diziler veya araştırmalar da olabilir. Yani böyle eğer şu anda bizi hastanelerden falan dinleyen varsa Hı -hı. orada bir kas var mı yok mu tartışmasına gözde görünmüyor ama bir şeyler bağlanır o kasılıp kasılmadığı. Belki şey olabilir şu şey e, yani eğer düşünürsen ki bilmiyorum yani e, bu body world diye bir şey var ya. <gülüyor> Oraya bir orada başvur. donsuz mu katılıyorsun? Sen ya? oraya bir başvur istersen Egecim. Ama ölmem lazım onun için. Yani bir şekilde illa şimdi kullanacağız doğru. diye bir kayda yok. Tabii doğru. Maka ya da şey... belki ölüm daha fazla para edecek o da olabilir. Yani. Bürge'ye de derim böyle böyle benler baktım bir hesap yaptım kabaca bir hesap yaptım. Ben orada donsuz bir şekilde derimi sıyırıp oraya koyarlarsa. O donsuz da değil tam sıyırık. Yani. Aileye daha fazla bir katkım olacak derim. Ya ne kadar hoş. Ondan sonra ara ara beni ziyaret edersiniz derim. Yani. Sonuçta her şey ne için? Ailem için. Aile için ya. Yani. Ne için yaşıyoruz biz burada? Tabii canım. Ailen için yaşıyoruz. Orada babam, babamın da öyle bir kası vardı. Kendisi kendini öldürtüp derisini soydurttu. Soydurttu. Girişte durdu. sağdaki şey. Palto asarlar bana sadece. Belki sizin. o çıkıntıya bir şeyler yaparlar falanlar filan. Olabilir doğru. Olabilir. Neyse ben sana söylemiyorum. Dinleyicilerimizin de aklında olsun. ok yaydan çıktı. Böyle ya. bir şov falan tipi bir şey istiyorlarsa ben hazırım. Peki ya siz? E, ...sloganıyla yana çıkan Ege Kayacan... ...bakalım ilk durağını nerede bulacak... E, ...bir beraat haberi var... ...onu vereyim benim üstümden vebali kalsın... kalksın... E, ...beraat kalksın çünkü... E, nasıl ...redekçiler ...redekçiler değil... E, ...bu Cumhuriyet tarihimizden geliyor biraz... ...bizim e, tarihimizde bir beraat kararı var... E, Cumhuriyet... ...hangi diziden? ...dizi değil bu... ...dizisi yapılmamış bir şey mi? ...dizisi yapılmamış bir şey... ...Cumhuriyet tarihi boyunca... E, ...zararlı sayıldı kendisi... Ee, sevgili ee, bal sıra böceği, bal sıra böceği ve ormancılar onu ilaçlayarak mahvettiler, mahvettiler. Arıcılarsa onu korumaya çalıştılar ama e, yıllar Neymiş sonra arılarla iyi anlaşan bir böcekmiş. İyi anlaşan, faydalı olan bir böcekmiş. E, arılara katkı sağlıyor, onlara destekte bulunuyor. Ali yalakası diyebilir miyiz? Yalakası demeyelim, de destekçisi diyelim, sempatizanı diyelim, başka bir şey diyelim, yalakası demeyelim. Bugün beraat etti Basra Böceği. Artık zararlı sınıfından alındı. Terörist da, olarak mı görünüyormuş? E, bir resmen terörist. Bölücülük yapıyordu. Bölücülük yani, yapan bölücülük, bir böcek türü. Bölücülük yapan bir böcekti. Şimdi faydalı sınıfına geldi. E, girmek suretiyle artık o eski, e, o talihsiz günler sonra erdi. Yepyeni güzel temiz bir başlangıçla ben, beraber bal böceği prensip ben... olarak uğur böceği ve örümcek dışındaki böcekleri öldürüyorum. Karınca? Karınca karıncayı şey yapmamak lazım incitmemek. O da yani geleneksel olarak öyle bir şey Onu da olduğuna. incitmemek lazım. Ben onu da eklemek istedim. Evet karıncayı da şey yapalım. Onun dışındakileri öldürüyorum. Öldürüyoruz. Genel olarak ama bir de top böceği var. Ona da onunla biraz oynuyor. Ondan sonra öldürüyorum. Ha, ben Sinek ve sivrisineğe direkt ölüm mü? Tamam Ben, ben de direkt Eminim Başka, onların da faydaları vardır. Çekirgeyi vardı. yakalasa öldürürüm belki hmm. ama ona da çok dokunmuyorum. Yani mesela O da yani, bir enteresan geliyor diyor ona. böceğinin hiç şansı yok. Hiç. Hiç şans yok. böceği, hamam Zaten. böceği. Ondan sonra bir de ne karafat mı? Onlar aynı mı? Aynı familyadan. Aynı familiyeden. Pis pis bir pis takım, pis. Bir takım. Onlar ve onların da, da çok fazla yaşama şansı tanımıyor Ege Bey. Ama bu. buradan bağlı... da bir Eleştirenler varsa tabii ki olabilir. Her insanın bir şeyi var. Ben de buyum. Bu, yani buyum. Simbirsineyi sen... öldürüyorum. Buyum. Buna yapacak hiçbir şey yok. Bal sıra böceğini. E... Bal sıra böceğini de bundan sonra dikkat edeceğim. Dikkat et ve ben şu anda gidip dövme yaptırıyorum kendime. Bal böceği. Tipi, tipi güzel mi? Ee, bir böcekte tip ne kadar olabilirse o kadar bir tipi var yani böcek dünyasında eminim havalıdır belki afildir ama şey kabahat böceği var ya bizim kabaat böceği dediğimiz sırların kutsal bildiği böcek Evet. onun mesela tipi çok güzel Alien gibi tipi var Böyle top gibi kıskaçları var falan filan ha. bazı böceğin tipi güzel mesela şey, o kakalanan ne kadar çirkin ha. Ha. mesela peygamber devesi of. Of. çok güzel tipi mesela, var tipi. Sırf tip ya. Görümceklerin de tipi çok güzel. Mesela değil mi? Başka tipini sevdiğin var mı? Tipini sevdiğin böcekler. Mesela gördüğüm zaman geldiğine tipini sevdiğim dediğim güzel bir böcek türü olan... E, ...Uğur böceği. Uğur böceği. Hakikaten Onu bir hakikaten şey gibi. Hakikaten tipini seveyim Böyle ben bir, onun. <gülüyor> 70'lerde çıkmış piyasaya bir böcek gibi geliyor bana. Retro. Retro böceklerimiz yani, var. Yani diğer böcekler uçarken zız diye ses çıkıyor. Bu retro, retro, retro, retro, retro diyor adeta. Evet. Hakikaten retroya olan inancın. Bir tabii. çirkin böceği daha söyleyeyim o zaman. Yani kozasından çıkmış ipek böceği kadar da çirkin bir şey yok. Ama bir gör onu. Bir gör onu. Biraz zaman tanı. Biraz onun değişimine izin ver. İşte çıkmış. Değişmiş hali. Ha, değişmiş çirkin. hali mi çirkin? Kurt hali güzel. Böyle yiyor falan. Yiyor. Evet e, böcek ve tiplerini ayırdığımız. <gülüyor> Sadece şey, böcek ve tipleri mi vücudumuzda oynatabildiğimiz tüm kaslar, kaslar. Gerçekten. Ve oynatamadığımız kaslar. Hepimize ders oldu. Artık bu bize bir şey. Sen bize bugün hakikaten bir çığır açtın. Yol açtın ya yemin ediyorum yol haritası. Ne açtın ne yaptın ben de tam bilmiyorum ama dolu dolu bir program oldu diye Ben özellikle buradan gençlere örnek olduğumu düşünüyorum. Yani... Gençler. İlla ki. Öyle girse gençliğe size örnek olduğumu düşünüyorum Elimden geldiğince onlara dedim ki Yani herkesin elmacık kemiğinin üstündeki kasa oynatacak diye bir şey yok Ama kendilerinde bir yetenek bulabilirler Bunun üstüne gidip geliştirebilirler Başka elmacık de, üstünde bir şey. O yaparsa çile bir şey yapar Diğeri efendim kulağını oynatır Birisi yani. dilini burnuna değdirir Affedersin kimisi göğüs kaslarını oynatır Heh, Bir şeyler yapar Mesela, ben de o konuda çok iyiyimdir Karşılıklı Sen hemen de, bir araya yani. şey mi yapacaksın ne yapacağım? Kendini bir şey mi yapayım? Bırak işte ben almışım şu Tamam sen şu aldın. Aldın başımı. Yarın da benim <gülüyor> aldın göğüs katlarımı oynatmam. Ya. Hani yarın da ben. sana yaparız. Tamam. O zaman e, çok teşekkür ediyorum. Evet Fulye'ye de teşekkür ederim. Fulye'ye teşekkür etmeyen zaten terbiyesizdir. Terbi yani hakikaten sonra Esas, ağır konuşuyor. Espriler onda. Şurada Esprilerin neziği, neziği. ötesinde Fulye'den davetiye de kazanacaksın sevgili dinleyiciler. Radyo 3'nin 95. özel gösterimi operasyon argo mı? bu gece cephasine maksimumda gösterime girecek. Radyo 3'nin şanslı dinleyicileri herkeslerden önce izleyecekler ve bu filmin davetiyelerini fulya verecek. Bizim vermediğimiz davetlilere de fulya versin. Fulye bir çift de verecekti. 3 çift de versin. Bu da fulya en güzel en... hediyemiz olsun. Yarın ya da öbür gün de 3-5 dakika sarktık program diye bize surat yapmasın. En azından. Ağır Gerekirse, konuşuyor bir de içeride canım. Kapıdan bir kafamı uzatırım. Elmacık kemiğimin üstündeki kası bir oynatırım. Dünya yerinden oynar. Ama bu duvar gibi pembeye zorucuza. Duvarlarımız beyaz değil. Kıpkırıdır ev gibi nice stüdyo diyoruz ve neşve içinde veda ediyoruz açıkçakalım. Ben bir Mereli gün Mereli. olacak